kası yaralı. Boş Beşik 3. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl.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 Hem dayısının kızınla sözde olması hem de töre gereği dışarıdan bir kızla evlenilmemesi Rahim'i derin bir üzüntüye sokmuştur. Bunun üzerine Aşiret ihtiyarlar Meclisi karar almak üzere toplanır. Gel bakalım Rahim otur aramıza. Sizi dinliyorum emmi. Obamızın dışındaki bir kızla evlenmek istiyor musun? Birçok yörede olduğu gibi bizim obamızda asırlara dayanan törelerle yönetilmektedir. Bunlardan biri de aile temelinin sevgi ve saygı üzerine kurulmuş olmasıdır. Her ne kadar dışarıdan kız alıp kız vermek gibi bir örfümüz yoksa da bunun çok önemli olmadığı sonucuna vararak bu yasağı kaldırmaya karar verdik. Yani Yanıkanlı Fadime ile evlenmeme izin veriyor musunuz? Evet. Kırobası aşireti, yaşlılar heyeti buna izin veriyor. Hepinizden Allah razı olsun. En doğru kararı verdiniz. Bu karar benden sonrakiler için de emsal olsun. Seven sevdiğiyle evlensin. Örftür, töredir diye birbirine sevdalı olmayanlar evlenmeye zorlanmasın. Selamun Aleyküm Hoca Efendi. Ve Aleyküm Selam. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoca Efendi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Siz Kroba yürütlerisiniz değil mi? Evet. Biz aşiretin yaşlılar heyetiyiz. Buraya son derece hayırlı bir iş için geldik. Hayırdır, nedir? Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavliyle köyünüzde bir kıza talibiz. Bunun için önce sana geldik hoca efendi. <Gülüyor> ya, kimmiş bu kız? Fadime adında kız kardeşiyle yaşayan... ...anası babası ölmüş yetim hmm. yoksul bir kız. Bildim, bildim. Köyümüzün en güzel ve en iyi ahlaklı kızıdır. Demek ona talifsiniz. Peki, kızımızı kim için istiyorsunuz? Eğer Allah kısmet ederse... ...onu beyimizle evlendirmek istiyoruz. Geleneklerinizde ne gerekiyorsa onu yapacağız... Ne dersin hoca efendi? Vallahi ne diyeyim? Allah nasip etmişse olur tabii. Lakin kız sizin de dediğiniz gibi kimsesizdir. Anaları babaları öldüğünden beri komşuları Halil onlara hem babalık hem de abilik yapmaktadır. Önce bir ona danışmak gerekir. Çünkü Fadime ile kardeşinin üzerinde çok hakkı vardır. Eee siz nasıl münasip görürseniz öyle yapın hoca efendi. Biz köyün büyüğü ve sözü geçeni olarak size başvurduk. Gayrı gerisi sizdendir. Biz bu işte vesileyiz yörükler. Her şey Allah'tandır. Ona ne şüphe. Ben bugün görüşürüm. Siz yarın gelin neteceği bildireyim size. Olur. Biz gidelim öyleyse. Kalın sağlıcakla. Sağ olacaklar. Sağ olun. Sağ olun. Hani... Fadime'ye kısmet mi çıktı hoca efendi Evet Kıroba aşireti bir heyet göndererek Fadime'yi beylerine gelin olarak istedi Bana niye söylüyorsunuz hoca efendi Ben Fadime'nin nesiyim ki Verelim ya da vermeyelim diye hüküm söyleyeyim Öyle deme Halil Onların her derdine her ihtiyacına sen koşuyorsun Hem babalık hem de abilik ettin bugüne kadar Bu yüzden sana sormayı münasip gördüm Sağ ol Ama ben bir şey diyemem Fadime büyüdü Artık onun bir yuvası, bir geleceği olmalı. Hep böyle bekar yaşayamaz. Her ne kadar senin elin onların üzerindeyse de memlekette it, uğursuz, çok. Biri çıkar, kızcağıza bela kesilebilir. Kötü davranışta bulunabilir. Öyle bir şey olursa eskiden olduğu gibi yine korurum onu. Ama doğru söylüyorsunuz. Fadime gelinlik çağı geldi. Evlenmelidir tabii. Neden onunla sen evlenmiyorsun Halil? Ha? Ben Ben mi? E, tabii ya. Aslında Fadime ile evlenmek... ...senin hakkındır oğul. Allah da şahittir, köylü de. Sen elinden gelen insanlığı yaptın, aç komadın, ...yalnız bırakmadın. Neden onunla sen evlenmiyorsun? Şey, Hayır... ...olmaz. Ben evlenemem onunla hoca efendi. Neden be Halil? Sen bu köyün en yakışıklı... ...en hastalikanlısısın. Fadime de köyün en güzel kızı. Birbirimize layıksınız yani. Olmaz dedim ya. Neden? Bir kere... Bacı demişim Fadime'ye. O da bana abi demiş. Yetim diye elimi uzattığım birine şimdi tutup da nasıl benimle evlen diyebilirim. O olur dese bile el ne düşünür. Bak hele Halil'e. Fadime'de gözü varmış da o yüzden yardım edermiş demez mi? Hayır. Hayır yapamam bunu. Madem isteyen aşiret beyi varlıklıdır. Kötü gün göstermez Fadime'ye. İstiyorsa verin evlensin. Halil oğlum. Fadime kimsesiz. Kendi başına karar veremez. Biz olur dersek o evlenir. Peki Fatime kararı size bırakırsa siz ne diyeceksiniz? Biz elbette Fatime'nin istikbalini düşünerek bu evliliğe olur deriz. Olmaz deyip de kızcağızın kardeşiyle birlikte ömür boyu yoksulluk içinde yaşamasına sebep olmak istemeyiz. İmam efendi doğru der Halil. Gururunu bir tarafa bıraktı. Evlendirelim seni Fadime ile. Zaten kızımız gibi. Bir o bizim evimizde. Bir biz onların evindeyiz. Fadime seni istemezlik etmez. Etmeyeceğini biliyorum ana. Ama bunun niçin kabul edeceği de ortada. Neymiş ortada olan? Ya, köpek bile kendisine el uzatana nankörlük etmez. Fadime de ona yetim diye el uzattığını bildiği için... Bana borçlu olduğunu düşünerek evlenecektir benimle İyi oğlum fena mı işte Ana ben böyle zoraki bir evliliği kabul edemem Benimle evlenecek kızın beni sevmesi şart Ne yapsın peki kız Yetim kişi kendi göbeğini kendi kesmedi İstiyorsa varsın evlensin aşiret beyiyle Allah mesul etsin ana Kroba Bey seni görmüş beğenmiş. Ve seninle evlenmek ister Fadime. Ne dersin kızım? Ne diyeyim hoca efendi? Ben bilmem. Başka kim bilecek kızım? Evlenecek olan sensin. Anam baban olsa onlara sorardık. Bir şey Halil Ağa'ma sordunuz mu? Sorduk. O ne dedi? Fadime kendi bilir dedi. Ya yani evlensin ya da evlenmesin demedi mi? Hayır. Kararı tamamıyla sana bıraktı kızım. Kıro aşireti varlıklıdır. Sana yoksulluk göstermezler. Ayrıca yörükler iyi insanlardır. Merttir, yiğittir. Dirlik içinde yaşarsın onlarla. Siz bilirsiniz. Kimim kimsem yok. Bir Halil ağam vardı. O da madem karışmıyor... Hayırlısı neyse olsun. Biz senin iyiliğin için... ...geleceğin için evlenmeni istiyoruz. Yalnız yaşamak zordur. Ama evlenirsem Zeliha'yı da yanıma alacağım. Onu kimselere bırakmam. Elbet kız kardeşini koca evine götüreceksin yavrum. Buna kocanın da karşı çıkacağını sanmam. Yarın gelip bizden kararımızı soracaklar. Kızımızı veriyoruz diyelim mi Fadime? Deyin hoca efendi. Ben isterdim ki Halil ağam da bir şey desin ama... ...madem o suskun kalmış... ...sizler neyi münasip görüyorsanız öyle deyin. Şiret Bey'i seni istemiş ha abam? Evet abam. Benden hoşlaşmış, beğenmiş... ...evlenmek için imamı aracı koymuş. Peki evlenecek misin? Evlenmeyip de ne yapacağım abam? Bir sen, bir ben. Kimsiz, kimsesiz. Yarınımızı düşünmek zorundayız. Hayat sadece bizimle yaşanmaz ki. Peki Halil Ağam ne olacak? Nasıl ne olacak? O bu işe ne demiş? Hiçbir şey dememiş. Kendi bilir demiş. Bu kadarcık mı söylemiş? Başka hiçbir şey söylememiş mi? Cık, söylememiş. Ben Halil ağamın yerinde olsaydım... ...senin o aşiret beyiyle evlenmene izin vermezdim abla. Neden abam? Fadime ile ben evleneceğim derdim. Aracıları geri göndertirdim. Ama o söylememiş. Karışmamış bile. Demek beni istememiş. Hem isteseydi... ...şimdiye kadar çoktan anasına söylerdi. Evlenince beni burada bir başımı bırakıp da gitmeyeceksin değil mi abam? <gülüyor> Deli kız. Hiç aban seni bugüne kadar bıraktı mı? Anamız babamız öldüğünden beri geceleri koyun koyuna yatmıyor muyuz? Bizim bu dünyada birbirimizden başka kimimiz var ki? Bir Halil Ağa vardı. Daha zamanımızda hep yanı başımızdaydı. Kış geldiğinde odunumuzu getirir, Aç kaldığımızda aşımızı verirdi. ...ben isterdim ki... ...onunla. Ah, ağlama abam. Ne yapalım? Belki de Aşiret Bey iyi biridir. Hem ben görüntülerini iyi insanlar olduklarını duydum. Bize de iyi davranırlar herhalde. İnşallah Selim. İnşallah abam. Bugüne kadar olduğu gibi... ...bundan sonra da Yüce Allah korur... ...muhafaza eder bizi. Hayırlı olsun oğlum. Yanıkan köyü... ...sevdiğin kızı sana vermeye karar vermiş. Düğün tarihini... ...bize bırakmışlar. Allah senden de yaşlılar heyetinden de razı olsun ana. Beni sevdiğime kavuşturuyorsunuz. Seni kavuşturuyoruz lakin... ...o yetimin... ...seni sevip sevmediğini bilmiyoruz oğul. Köyün yaşlıları konuşmuş... ...o da rıza göstermiş. Ama... ...bu rıza sevgiden midir... Çaresizlikten midir bilemeyiz Bu yüzden o zavallıyı hoş tutmanı kırmamanı istiyor senden Neden kırayım ana? İnsan sevdiğini kırar mı hiç? Onun gibi anasız babasız yoksullar kırılgan olur Alıngan olur derdini söyleyemez içine atar Kimsesiz birinin boynu bükük kalması bizleri üzer oğul Sen hiç üzülme anacığım Fadime'yi başımın tacı yapacağım Onu hiç üzmeyeceğim Madem öyle, düğün hazırlıklarını başlat oğlum. Bey sensin. Oba halkına duyur, eşe dosta haber salasın. Yollar nice ırak olursa olsun daha insanları komşumuzdur. Tüm Erzurum yaylalarının yörüklerine haber saldıracağım. Herkesi bu mutlu günümüze davet edeceğim. Maşallah Fadime'm... ...gelinlik sana ne de güzel yakıştı. Güzelliğine güzellik kattı. Masallardaki peri kızlarına benzedin. Nazar değmez inşallah. Allah sizlerden razı olsun Elif Hanım. Sen mi oğlum bizlere kol kanat gerdiniz? Bizi aç kimsesiz komadınız. Bugünlere getirdiniz. Evleneceğine seviniyor musun yavrum? Her genç kız evliliğe sevinir Elif Hanım. Ama... Yüreğimde bir burukluk var ki... ...o da... ...sizleri göremeyeceğim... ...bir de... ...kuşkum var... Neymiş o? Yörüklerle yaşamak... ...onların adetlerine uymak... ...bir var bu yaylada... ...bir var öteki yaylada... ...yılın her mevsimi gezerler... ...buna alışabilir miyim diye düşünürüm... Düşünecek bir şey yok kızım... ...kadının yeri kocasının yanıdır her zaman... Halil abim ne yapıyor... Düğüne gelecek mi o da? Gelecek tabii. Size bunca zaman ağalık etti. Seni bu mesut gününde hiç yalnız bırakır mı? Elif anam. Bir şey diyeceğim sana. De kızım. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Ben hep senin gelinin olmayı düşlemiştim. Şerif Bey benimle evlenmek istediğinde... ...Halil abime sorduklarında isterdim ki... Biliyorum güzel kız. Ama Halil istemedi sahab. Köyün dedikodusundan öte netim de gözü varmış. Boşuna yardım etmedi dedirtmek istemedi. Evet, anlıyorum onu. <gülüyor> Bu sesler de ne? Aşiret adamları seni götürmeye geliyor. Böyle davulla zurnayla mı? Onların adeti böyledir. Abaam! Abaam dışarıyı görme bayram yerine döndü. Davullar, zurnalar senin için çalıyor. Bir tane de deve getirmişler. Kocaman bir şey, simsiyah. Karamayaymış adı. Deveyi niye getirmişler ki? Seni bindirmek için. A -a, deveye binip de mi gideceğim obaya? Adet böyleymiş. Hem biliyor musun, düğünün üç gün, üç gece sürecekmiş. Memleketin her tarafından yürütler davet edilmiş. <Gülüyor> Masallardaki gibi öyle mi? Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Gelin kızımız hazırsa gelsin diyorlar. Tamam tamam sen git. Ben de geliyorum abam. Olur. Vedalaşalım Elif ana. Allah yeni yuvanda mutluluk ve dirlik versin kız. Kapımız her zaman sana açıktı. Ne zaman başın ağrırsa... ...Yanıkan köyünde sana açık bir kapı olduğunu... ...unutma yavrum. <gülüyor> anneciğim. Elif anneciğim beni... ...benim... <gülüyor> Fadime'nin düğünü Kırobalıların konakladığı Yanıkan yaylasında yapılır. Bütün Erzurum yaylalarının yörükleri düğüne gelir. Üç gün yenilir, içilir, güreş tutulup cirit atılır. Aşiret Bey-i Rahim sevdiğiyle evlendiği için mutluluktan uçarken aynı gece Yanıkan köyündeki bir evde ise hüzün sürüyordu. Halil... ...oğlum... Efendim ana? Gecenin bu vakti ne yapıyorsun bahçede yavrum? Hiç ana... ...uyuyamadım... ...bahçeye çıkıp hava alayım dedim. Seni rahatsız eden Fatime'nin düğünü diyeyim. Pişman mısın Halil'im? Pişmanlık neye yarar ki? Davullar onun için... ...zurnalar onun için çalıyor... ...bunun böyle olmasını sen istedin o. Ben çok istedim Fadime'nin gelinim olmasını. Zaten hep o gözle bakıyordum. O da seni istiyordu. Ama senin bu saçma gururun yüzünden... ...ikimiz de üzüldük. Onu çok özleyeceğiz. Kim bilir. Belki de... ...inşallah mesut olur ana. ...köylü güzelini gördünüz mü kızlar? Alımından çalımından geçinmiyor. <gülüyor> Bey karısı oldu ya. Aman bırakın atsın şimdi çalımını. Hele bir zaman geçsin o zaman göreceğiz onu. Bakalım yörüğün göçüne dayanabilecek mi? Zor dayanır zor. İlmik ilmik dökülür. <gülüyor> ne devi yıhtırabilir ne tuluğu şişirebilir. Koyunu da keçiyle yörük kadar bilmez bu köy güzeli. Hele balım ayları bir geçsin yandım Allah diye kaçmazsa iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Beyimizin kaderi böyleymiş. Aşirette onca güzel kız varken... ...gitti bir köy kızını buldu. Eliyle etti, boynuyla çeksin. <gülüyor> ne bulduysa çeksin. bu köylü kızında... <gülüyor> ...dayısının kızıyla olan sözünü de bozdu. Yalnız söz değil, töreyi de bozdu. Aşiretimize hiç dışarıdan gelen gelin var mı ayol? Bozarsa bozsun. İleride biz bir köy yakışıklısı bulursak... ...beyin yaptığını örnek gösterir, onunla <gülüyor> evleniriz. <gülüyor> Rahim oğlum, Buyur buyurun. Artık göç etsek yeğenim. Çadırları yıkıp yola koyduysak, yem yiyecek tükenmeye başladı. Açlık hastalık getirir sürüye. Kırım kırım kırılır mallar. Zaten hayvanlar çatal çam sırtını yie yie keletmişler. Durmanın bir anlamı yok. Haklısın im. Gidelim. Burada oyalanmamızın sebebi Fadime idi. Onunla evlendiğime göre başka yaylalara gidebiliriz. Seki yaylasına gidelim. Otla yeşil, suyu boldur. Bir müddet orada kalırız. O zaman yarın hazırlık yapıp devrisi gün yola revan olalım emmi. Aşiret dediğim bir yerde oturup kalamaz. Varıp oba halkına söyleyeyim o zaman. Ben de anamla karıma söyleyeyim. diyoruz buralardan he? Gitmek biz yörüklerin kaderinde vardır Fadimem. Hava soğuduğunda ılıman illere... ...sıcak bastırdığında serin yaylalara çıkarız. Yörüğün konağı olmaz. Biliyorum bey. Ama yine de insanın içine bir hüzün sarıyor. Ben bu köyde doğdum büyüdüm. Sevinçleri de... ...kederleri de hep burada yaşadım. <gülüyor> Rahmetli... ...anacığımla babacığımın mezarları da burada. Üzülme Fadime. Nasıl olsa döner dolaşır yine buraya geliriz. Çatalçam'ın suyu kurumaz, Boztepe'nin yeşilisi olmazsa seneye uğrarız. Hadi, şimdi anamı yardım et de yol hazırlığına başlayın. Peki bey. Ne ol kızım? Yola çıktığımızdan beri hiç konuşmadın. ...içime bir hüzün bürüdü Hatice Ana. İlk defa köyümden... ...tanışlarımdan, sevdiklerimden ayrılıyorum. Aklıma bir gün... ...evlenip de köyümü terk edeceğim... ...hiç gelmemişti. İnsan kaderine ne yazılmışsa... ...onu yaşar gelelim. Bir kız gelin olup da... ...eşikten adımını attı mı... ...baba evini unutmalıdır. Sen de zamanla unutacaksın. Elbette unutacağım ana. Bundan böyle... ...benim her şeyim kocam, sen ve... Aşiret halkıdır. Zaten başka bir Bizim hayatımız başkalarınınkine benzemez. Göçeriz biz. Zahmetli gibi görünse de... ...zevkçedir göçerlik. Mevsimine göre her yeri yurt tutarız. Yeni yeni yerler görür... ...yeni yeni insanlarla danışırız. Kısa zamanda sen de alışırsın bu hayata. Alışırım tabii. Bakma üzümler. <Gülüyor> bir zaman sonra geçer. Geride bıraktığın üzüleceğim birileri var mı? Artık bunun hiçbir önemi kalmadı Hatice Ana. En birinci sevdiğim kız kardeşim Zeliha'dır ki o da yanımızda. Bundan böyle üzülmek değil sevinmektir vazifem. Ah canım, <Gülüyor> gelin dedim böyle olmalıdır. Hele bir de kocasının eline birbirinden güzel yavrular verirse. <Gülüyor> İnşallah Ana. Allah isterse o da olur. Boş Beşik Atlı Oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız. <gülüyor>